baş yaşam için teknoloji. Merhaba. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan yani EPDK'dan yapılan açıklamada Kurumun Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payını artıracak kritik bir kararı daha imza attığı bildirildi. Anadolu Ajansı'ndaki habere göre YEKAR RES 3 ve YEKAR GES 5 kapsamında duyurulan bağlantı kapasitelerinin revize edilmesinin ardından açığa çıkan 2787 MW'lık kapasitenin EPDK'ya bildirildiği belirtilen açıklamada şöyle dendi. Toplanan kurul vakit kaybetmeden söz konusu kapasitenin tahsis sürecini tamamladı. Ana kaynağı rüzgar ve güneş enerjisi olan tesislere ilişkin yapılacak elektriksel kurulu güç artışı talepleri için toplam 784,75 megawatt, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüşüm taleplerine ilişkin başvuru talepleri için de toplam 1322,82 megawatt, Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrasının h bendi kapsamında lisanssız elektrik üretim faaliyetinde bulunmak üzere iletim seviyesinden yapılacak başvurular için toplam 680,13 megawatt kapasite tahsis edildi dendi. Çok iyi bir haber bu. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Akdeniz Koruma Derneği'nin yani AKD'nin Muğla'nın Gökova körfezinde teknelerin çapa atması ve taraması nedeniyle dünyada en fazla karbon depolama özelliğine sahip bitkilerden olan deniz çayırlarının azalmasının önüne geçilmesi için bir proje hayata geçirildi. Güneybatı kıyıları denizel ekosistem restorasyonu isimli projede tekne çapası zararının deniz çayırı üzerindeki tehdit boyutunun yanı sıra küresel iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın belirlenmesi için izleme çalışması yapıldığı bildirildi. Gökova Körfezi'nde uluslararası protokollere uygun olarak kurulan izleme istasyonları deniz çayırlarının son sınırlarına yerleştirilen işaretlerle belirlendi. 6 istasyonda uzman dalgıçlarca yılda bir kez çayırlarla ilgili bilgiler toplanırken çalışmalarda fotoğraflarla belgelendi. Elde edilen verilerde deniz çayırlarının yoğunluğu, gelişimi ve sağlık durumlarının incelendiği belirtiliyor. 2023 yılında tamamlanacak çalışmaların ardından hazırlanacak rapor... Ulusal ve uluslararası makalelerde yayınlanacak. AKD izleme ve koruma çalışmaları sorumlusu Vahit Alan deniz çayırlarının Akdeniz'e özgü bir bitki türü olduğunu belirterek önemli oranda oksijen üretiminin yanı sıra karbon ve depolama özelliğiyle de küresel iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli türler arasında. Su altında birçok tür deniz çayırlarını üreme, yumurtlama, beslenme ve sığınak olarak kullanıyor dedi. Gökova Körfezi'nde deniz çayırlarının mevcut durumlarının giderek kötüleştiğini ve yayılım alanlarının daraldığını ifade eden alan bunda önemli etkense insan faktörü. Karşılaştığımız sorunların başında teknelerin çayırların bulunduğu alanlara çapa atmaları geliyor. Problemin ortadan kaldırılması için Gökova koylarında şamandıralı bağlama sistemlerinin kurulması, deniz çayırı habitatlarının korunması için acil. İzleme çalışmalarından elde edilecek bilgiler sayesinde Alanda çalışan kamu kurum ve kuruluşlarının türün koruma planlarıyla ilgili bilgileri de sağlanmış olacak böylece diye konuştu AKD'den alan. Aydın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, resmi gazetede yayınlanan ve zeytin alanlarının yok olmasının önüne açacak olan maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği CHP olarak yargıya taşıdık dedi. Milletvekili Süleyman Bülbül, zeytinlik alanlarında madenciliğinin önünü açacak olan yönetmeliğin iptal edilmesi için Danıştay'a başvurdu. Danıştay'a yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması için dava açan dilekçesinde zeytinlik alanları yağmaya ve talanı açan, çevre ve toplum sağlığını tehlikeye düşüren ve zeytincilik faaliyetini tehlikeye sokacak olan yönetmeliğin iptalinin gerektiği vurgulandı. Dilekçesinde özellikle Ege bölgesinde bulunan zeytinlik alanların bitki örtüsü ve zeytincilik faaliyetleri nedeniyle oluşturduğu artı değerin, İstihdam ve ekonomik gelir olarak katkı sağladığını belirten Bülbül, jeotermal enerji santralleri, rüzgar enerji santralleri ve madencilik faaliyetleri nedeniyle olumsuz etkilenen zeytinlik alanları, iptali istenen yönetmenlik ile birlikte tümüyle ortadan kalkma riski altına girdi, diyor. Ve dilekçesinde 3573 sayılı zeytinciliğin islahı ve yabanlerinin aşılattırılması hakkındaki kanunu da hatırlatan Bülbül, kanunun 20. maddesine göre zeytincilik sahaları daraltılamaz, Kesin zaruriyet görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez. Buna karşı iptali istenen yönetmelik zeytin alanlarını talana ve yağmaya açmakta dedi. Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya ile AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan nükleer düzenleme kanunu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Anayasa Mahkemesi'nin kanun hükmünde kararname ile düzenlendiği gerekçesiyle verdiği iptal kararındaki bir yıllık sürenin dolmasıyla getirilen nükleer santrallerle ilgili kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Muhalefet milletvekilleri hafta boyunca hem Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda hem de genel kurul aşamasında nükleer santrallerin tehlikeli yönlerine dikkat çekerek teklifteki eksik unsurları Olduğu yönünde eleştiri yaptılar. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü küresel gıda fiyatlarındaki bitkisel yağlar ve süt ürünleri öncülüğünde Şubat'ta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi. FAO'dan yapılan açıklamaya göre gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi Şubat'ta Ocak ayına kıyasla %3,9 artış gösterdi. Doğa için harekete geçtiğimiz savaşsız ve barış içinde güvenli bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.